Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. katkılarından dolayı Budur'a teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Açık mimarlıkta bugün e, Volkan Taşkın ben tek başıma bir program yapacağım. E, gündem üstüne biraz ortaya karışık bir program olacak. Bugün 24 Nisan Perşembe 2014. E, yine bir 24 Nisan'a geldik. Yine bir sürü tartışma dönüyor. E, benim konuyla ilgili zaten söyleyeceklerim hep baştan beri aynı şeyler. Eee Ülkenin sahip olduğu kültürel geçmişin ciddi bir bölümü bu ülkede yaşayan pek çok farklı kesim tarafından yapıldı ee, ve artık şu anda gördüğünüz gibi topraklar tarihinde ilk defa bu kadar tek tipleşti ve bu kadar e, aynılaşma çabası içine girmeye başladı. E, 24 Nisan'la ilgili herkesin politik olarak söyleyeceği bir şeyler vardır. E, ben bunların doğruluğunda ya da yanlışında değilim. Sadece şunu söylemek istiyorum. E, iki tane örnek vermek istiyorum. Kendi e, uzmanlık alanımdan. Bir tanesi... E, Türkiye'deki ve Osmanlı, geç Osmanlı dönemindeki e, mimarlık üretiminin ciddi bölümü... E, baş Ermeniler dahil olmak üzere... ...bizim gayrimüslim olarak isimlendirdiğimiz e, kültür ve e, etnik gruplar tarafından e, yapıldı. E, sadece balyen ailesine ve yaptığı işlere örnek vermek bile bunun için yeterli. İkincisi e, ötekileştirme bazen e, öyle noktalara geldi ki... ...bizim yaşımız çok yetmez ama e, İstanbul'un kent direniş hareketindeki en önemli noktalardan birisi olan... E, Tarlabaşı e, bağlantı yolunun açılması döneminde o dönemin sevgili saygıdeğer belediye başkanı e, Tarlabaşı'nda yıkılacak evler için e, bunlar bizim kültürümüzün evleri değil demişti. Bunlar e, Türk-Müslüman kültürüne ait evler değil. O yüzden bizim için kültürel bir değer taşımıyor demişti ve ciddi bir akademisyen kesimde o dönemde buna destek çıkmıştı. E, bunun karşıda tabii ki ciddi bir direniş de olmuştu. E, tabii ki biz o insanların bir şekilde bu ülkeden gitmesine sebep olduğumuz için... ...hayır biz de bu toprakların insanıyız ve bizim yaptığımız bu binalarda, bu mimarlıkta... ...bu toprakların bir ürünü, parçası diye karşı çıkacak kimse kalmamıştı. O yüzden de bugün geldiğimiz nokta tarla başında zaten ortada. Belki de en özgün mimarlık ürünlerinden biri olan Osmanlı dönemine ait... Levanten mimarlığı, Ermeni Rum evlerinin çoğunu ne yazık ki sadece İstanbul'da değil bütün Anadolu coğrafyasında ciddi anlamda kaybettik. Kalanları da çok kötü restorasyonlarla toparlamaya çalıştık. ilginçtir yakın zamanda da El Cezire'nin web sitesinde buna benzer bir yazıya denk gelmiştim. Daha geniş anlamda Doğu Akdeniz kentlerinin yalnızlaşmasından bahsediyordum ee, Osmanlı'nın dağılma sürecinde ulus devletlerin çizdiği sınırlarla e, kültürel e, kültürel yoğunluğun kaybedilmesiyle ve ticaretin bu yüzden de biraz ölmesiyle İzmir, İskenderiye... İstanbul, e, Şam, Beyrut gibi kentlerin kozmopolit kimliğini ciddi anlamda kaybettiğini ve o 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı canlı sosyo-kültürel hayatlarının bugün sadece gölge halini yaşadığını söyleyen biraz da aslında yazarın kendisi de o İskender'e ilişmiş bir Rum asıllı yazardı. Hani kendisinden de biraz referanslar vererek anlattığı bir yazıydı. Açıkçası bu günle ilgili konuşurken hatırlatmak istedim. Tabii gündemimizde sadece bunlar yok. Ee, gündemle ilgili söyleyeceğim şeylerden birincisi dün de Twitter'da zaten söyledim. Ulusal mimarlık ödülleri verildi. Ee, aday olan, kazanan herkesi tebrik ediyoruz. Bizim e, buradan gördüğümüz şey biliyorsunuz iki senede bir veriliyor. E, ulusal mimarlık ödülleri ve e, Türkiye içindeki en ön prestijli ödüllerden birisi. Ee, Mimar Sinan büyük ödül Nergüçül kazandı. Zaten e, hani kendisiyle de burada yaptığımız programda da aktarmaya çalışmıştım. Hani kuşağın en kayda değer önemli mimarlarından birisiydi kendisi. Tekrar tebrik edelim. Ee, ödülü sonuna kadar hak eden birisi. Ee, burada şimdi ilgimi çeken şeyler aslında şunlardı. Kazanan kazanmayanların ötesinde adaylarda baktım bir şey benim çok hoşuma gitti o da. E, bu kadar ee, AVM apartman e, kent sitesi projelerinin gözümüze sokulduğu bir dönemde yapı alanında ve proje alanında aday olan projelerin ciddi bir bölümü farklı yapı tip projelerinden geliyordu. Ee, i̇çinde e, camiler, eğitim yapıları, idari yapılar, kamu yapıları e, tabii ki konutlar e, da vardı ama bu çeşitlilik açıkçası... E, ...güzel bir nokta işaret ediyor. O da Türkiye'de tekli mimarlığın... ...halen daha farklı yapı tiplerinde... ...devam ettiğini gösteriyor. Ee, i̇kincisi... ...burada ön plana çıkan... E, ...eğitim yapılarının... E, ...yani... ...ilkokuldan tutun üniversite yapılarına... ...ve... E, ...konaklama yapılarına, yurtlara kadar ki... ...eğitim yapılarının... ...mevcut aday yapılar içerisinde ciddi bir... ...ağırlık merkezi teşkil etmesiydi. E, bu da açıkçası... Ee, sadece belki de e, mimarlık için değil hani Türkiye'nin bütün eğitim düğün e, şey için önemli bir faktör. Ee, aslında bunun sebeplerin ne diye e, baktığımız zaman iki üç tane önemli şey göz önüne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi e, 2000'lerin başından beridir hatta 90'lardan itibaren de bildiğimiz bir süreçte vakıflar ve özel teşebbüslerin gittikçe e, eğitim alanında daha etkin bir yer sahip olması ve bunun yarattığı rekabet şartları içerisinde gözüken o ki en sonunda e, mekansal kalite yani bina, kampüs ve peyzaj kalitesi sadece mekansal bunları da değil, daha çoğulaştırmak da lazım kalitesinin de farkıntılık yarattığı e, artık e, bu okullar tarafından anlaşılmış durumda. O yüzden mimarlığa yapılan, nitelikli mimarlığa yapılan bir yatırım olduğu hemen göz önüne çarpıyor. İkincisi Devlet üniversiteleri e, de yetişen genç ve yetenekli kuşak artık kendi üniversitelerinde de projeler yapıyor. E, bunlar artık e, belki de o 80'lerin e, de biraz duraklamaya giren e, ve totaliterliğe doğru kayan kampüs mimarisini e, biraz açabilecek yapılara dönüşebiliyor ve Mesela bazı dönemsel büyük etkinlikler var. Ee, geçen sene düzenlenen ve yaklaşık e, 55-56 mimardı. Yanılıyorsam e, affola. E, mimarın katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın kampüs yarışması gibi dönemsel olan büyük etkinlikler de e, bunda e, etkili olmuş olabilir. Çünkü o yarışmaya katılan projelerin de bazıları proje alanında vardı. Bunlar... E, Adaylar ve o seçimler içindeki olumlu yanlardı. Ee, fakat bunlar proje ve yapı alanındaki bu olumlu gelişmeler e, her ne kadar bize güzel şeyler vaat etse de. E, şöyle bir noktanın da altını çizmek lazım. Onu da es geçemeyiz ne yazık ki. Ee, fikir projesi zaten bu şey, sıkıntılı bir kavram. Hani fikir sunumu, fikir projesi nedir ya da bir proje ile fikir projesi arasındaki şeyin illa bir hani müşteriye ya da bir utopiyamın e, gibi. bunlar başka bir yerde tartışı ama fikir projesi adı altında buradaki e, sadece bir projenin gözükmesi e, aslında beni biraz da düşünmeye itti şu konuda o da niye ülkemizde bütün bu işler illa bir e, müşteriye ya da tanımlı bir kuruma yapılan çok tanımlı işler üstünden gidiyor niye biz proje ...bir düşünme aracı olarak halen daha çok kullanamıyoruz... ...ya da kullananları... E, ...burada tenzih ederek... ...bu kullan kullanan insanların e, ...nasıl daha fazla... ...destekleyebiliriz... ...hem madden, manevi açıdan ve... E, ...mimarlığın sonuçta... ...bir entelektüel üretim alanı olduğunu... E, ...ve buradaki... E, ...en önemli şeyin... E, ...düşüncesel süreklilik ve bu... ...sürekliliğin e, tezahürlerinin... ...her alanda yapılması gerektiğini olduğunu hani nasıl hatırlatabiliriz bunlara bakmamız gerekiyor ama bir yandan da yaklaşık 3 sene yakın bir süredir programa aldığımız özellikle genç kuşaktan da şunu görüyoruz genç kuşak derken burada hani 80 ve hatta 90 doğumlular ve ee, şu anda öğrenci ya da pratik hayatının başında olan insanlar aslında çok tanrı bir şeyden bahsediyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla şöyle bir e, durum var ve bu yüzden de fikir projeleri gibi konularda aslında bana çok olumlu e, izler bırakıyor onlarla konuşmak ve birlikte çalışmak. Bir tanesi e, dünyada devam eden e, trend diyebileceğim ya da... Tartışılan diyebileceğim e, diskura dair her şeyi çok e, hızlı bir şekilde takip ediyorlar. Zaten bir bölümü bunların aktif olarak içindeler. İkincisi e, sadece bu konuların içinde tartışma sayede akademik boyutta kalmıyorlar. Temsil araçlarına ve e, yeni teknoloji olan yatkınlıklar sayesinde e, bundan... 5-10 yıl hatta 20 yıl öncesine göre şu andaki mimarlığımız çok daha tabiri caizse up to date bir durum yakalıyor. Temsil araçları ve sunum bağlamından bahsediyorum burada. Fikirsel tartışmalar ayrı bir yerde şey yapılabilir. Bütün bunlar aslında genç tasarım, mimar ve öğrenci kuşağını şöyle bir noktaya getiriyor. Farkındalıkları yüksek. Araçlara hakim. Fakat... Ne yazık ki e, bunların sunulacağı alanlar e, yeterince e, açılmıyor. Ya da yani şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Türkiye'de daha ikinci tasarım Biennial'inden bahsediyoruz. Mesela bir örnek vermek gerekirse. E, sadece Biennial'in olması bile pek çok... E, hadi burada bir şeyler yapalım, yeni bir şeyler deneyelim. Ya da aklımızda böyle bir şey vardı. Ben bunun başka bir yerde insanlarla paylaşmak istiyorum diyen pek çok... Kişinin e, çalışma yapmasına pek çok benzer şeyleri düşünen insanların bir araya gelmesine sebep oldu. Yani bunun için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Ee, çok e, basit ama basit derken burada tabii ki bu tarz organizasyonun arkasındaki şeyi es geçmiyorum. Ee, çok temel birkaç organizasyon ve destek e, programları ile aslında yeni kuşağın kendinin tasarımsal anlamda da keşfetmesi sağlanabilir. Ee, bu da e, bu şeyden bağımsız olarak mimarlık ödüllerinden bağımsız olarak e, gündeme dair düşmek istediğim ufacık bir şer. İkinci konu hmm, ikinci konuya geçmeden önce isterseniz bir müzik arası verelim çünkü o da biraz uzun bir konu. E, müzik arasından sonra e, meclis mecliste olanlarla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. It's high. anniversary come and boys I don't dare this my voice I've been sitting here for the longest time reading all the words Telling everybody how it it's gonna be. Soon come, soon come the day. that were just so Gonna catch like a house on fire, spark an evil blaze and burn high. Mimarlıktan tekrar merhaba. Ee, Volkan Taşkın ben. Bugün gündemle ilgili bir program yapıyoruz. Konuğumuz yok, ben tek başımayım. Ee, müzik arasından önce e, ödüllerden bahsetmiştik, Ulusal Mimarlık Ödülleri'nden. Ee, şimdi ise konumuz bu hafta gündeme düşen başka bir önemli konu o da e, Ankara ve Türkiye Mimarlığı'nın önemli yapılarından olan meclis yapıları, daha doğrusu Behlus Çinici'nin yaptığı... Halkla e, meclis binalarının e, geleceğiyle ilgili bir haber. O da şu aslında şöyle e, eğer haberi olmayanlar varsa çok kısa bir özet e, geçeyim isterseniz. E, meclis kompleksinin içinde e, Çinci tarafından tasarımı yapılan ve uygulanmış olan e, bina binanın, e, halkla ilişkiler binasının e, yeni bir halkla ilişkiler binası yapıldığı için yıkılma durumu var. E, meclise gidenler, e, meclis kompleksini görmüş olanlar bilirler. E, oradaki ne kadar holzmaster oranın mimarı olarak tanımlansa da aslında ölçeği ve yanındaki yine e, Çinci tarafından tasarlanan meclis camisiyle birlikte ele, ele alındığında bu yapılar e, aslında Çinci meclisin ikinci mimarı ...yapacak... E, ...özgünlükte ve ölçekte tasarımlar. Zaten... E, ...Ahan ödülü aldı... E, ...diye hatırlıyorum bu yapılar. E, ve... E, ...sonuçta... ...Türkiye'nin modern mimarlık... E, ...mirasında... ...önemli bir yer tutan... ...hem prestij anlamında hem tasarımsal anlamda ...iki tane önemli yapı. E, bunların... Bunlardan hizmet binasının yıkılma durumuna karşı Ankara Mimarlar Odası meclis başkanı Cemil Çiçek'in makamında ziyaret ediyorlar ve onlar, ve onunla bir görüşme yapıyorlar. Cemil Çiçek kendisi de binanın yıkılmaması gerektiğini ve kendi nazarında hani buranın en azından bir kütüphane olarak kullanılmasının... Ee, güzel bir fikir olacağını söylemiş Oda da, da e, Sanırım bu görüşmenin öncesinde Ya da görüşme sonrasında O zaman biz de bu binanın Kullanımına dair bir fikir yarışması açalım Diye bir karar almışlar ve Sanırım bu yarışma açıldı ya da açılacak ee, Konuyla ilgilenenlerin Buradan e, Dikkatine diyorum biz de açık radyo Olarak e, bu konunun takibini Yapacağız her türlü ee, bu konuyla ilgili konuşmak isteyen fikri olan ya da duyurusu olan herkes zaten gelip e, burada konuşsun. E, yerimiz, mikrofonlarımız onlara açık. Çünkü e, Türkiye'de de artık modern mimarlı miraslarının e, geleceği ciddi bir problem olmaya başladı. Sadece bu biliyorsunuz meclis binasıyla olan bir durum değil. E, likör fabrikasından AKM'ye. Boğaz'daki e, modern yapılardan e, Anadolu'nun çeşitli dönem yerlerine dağılmış Cumhuriyet mimarlığına kadar pek çok yapının ciddi anlamda sıkıntıları var. E, bunlar zaten gündemimizin bir bölümünü her zaman şey yapıyor, yer tutuyor ama ne yazık ki bunlar e, aslında dünyada da olan bir sıkıntı. Çoğu ülkede de olan bir sıkıntı. Tarih yapı statüsüne değerlendirip değerlendirilmemesi ya da kültür varlığı olarak nasıl değerlendirileceği konusunda net kararlar alınmadığı için keyfiyete çoğu zaman bırakılıyor. Meclis binasının durumu tam olarak böyle bir noktada. Ülkenin milli iradesini temsil eden yapıların geleceğinde şu anda gerçekten son karar kime ait olacak? Meclis başkanının yaptığı açıklamanın kişisel bağlamdaki... Açıklamasının bir ağırlığı olabilecek mi? Ya da odanın düzenleyeceği bu yarışma bir nevi bu köprünün kurulmasına faydalı olabilecek mi? Gelecek günler bunu gösterecek gözüken o. Son olarak da yarışmalar demişken mimarlık alanında seçim sonrasında herhalde yine hareketli döneme giriyoruz. Ard arda açılan yarışmalar var. Çanakkale zaten e, 100. yılına, Fartal'ın 100. yılı sebebiyle ciddi bütçeler alan bir yerdi son birkaç senedir. E, bunu çok başarılı bir şekilde mimari yarışmalara e, bir bölümünü kanalize etmeyi başardılar. E, şimdi iki yarışmanın daha açılması söz konusu. Sanırım Gökçelada'daki de açılmış durumda. Orada bir okul projesi olacak. ilgilenenlerin e, katılması için internetten adresleri bulabilirler. Hemen akabinde iki tane ticaret odası Adana ve Kayseri'de yarışması açılmış. Ee, yerelde de çeşitli daha küçük ölçekli yarışmalar arttı. Ee, gözüken o ki e, seçim döneminin bitmesi, e, ülkenin biraz daha normal gündeme oturması mimarlığa da yaramış durumda. Yavaş yavaş e, yarışmaların sayısı artıyor çünkü... Daha sene başından itibaren neredeyse hiç yarışmamız yoktu. Ee, mimarlık ortamı zaten projeyi değil şeyleri konuşuyordu. Ee, bunlar olumlu gelişmeler. Umarım bu yarışmaların sayısı artar. Yarışmayla umarım nitelikli projeler seçilir ve devamı olur. Süremizin sonuna gelmeye başladık. Ee, o yüzden gündemin bir başka konusu olan e, hazine garantisi, mega projelerdeki hazine garantisindeki değişikliği Belki bu işin uzmanlarıyla başka bir programda detaylı konuşmak lazım. Ama gözüken o ki ee, kanal İstanbul'da üçüncü havalanında ekonomik ya da sosyal durum ya da ekolojik durum ne olursa olsun yapılacak gibi gözüküyor. Ee, son değişiklikler hazine garantisinde yapılacak yapılmış son değişiklikler bunun habercisi. Ee, halen de bazı projelerde geri dönüş olabilir ama. Sanırım e, hükümetin böyle bir niyeti yok. Tam tersine bu işleri yapmak yapmayı kafalarına koymuş durumdalar. Karşı çıkan herkesi de e, çeşitli yaftalarla e, ötekileştirme politikası gidiyorlar. Bugünlük ortaya karışık günlüğümüzde e, bunları konuştuk. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bize Twitter'dan, e, blogdan veya e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler güzel tasarımlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Merih Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi İpek Akpınar'a teşekkür ederiz. Et parlons toujours goût de la jeunesse, Maurice. Vous savez que la jeunesse aime le Alors <gülüyor> après Loulou le Grand, je vais...